Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah sarıkla kılınan namaz sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha sevaptır diye bir hadis var mıdır? Evet kardeşlerim peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan bize ulaşmış olan sahih hadis hadisler içerisinde böyle bir hadis bulunmamaktadır. Yani bu, bu rivayet hadis alimlerimiz tarafından uydurma bir rivayet olarak kabul edilmiştir. Bu hadis Cabir bin, Cabir anh ten rivayet edilmiştir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor uydurma rivayette sarıkla kılınan iki rekat namaz sarıksız kılınan 70 rekattan daha hayırlıdır. Bunun uydurma olduğunu Suyuti Camius Sahir'de Deylemi Müsnedi Firdevs'te Cabir'den rivayet etmişlerdir. Hadis alimlerimiz hiçbirisi böyle bir hadis rivayetinde naklinde bulunmamışlardır. Başka bir rivayet daha var bununla ilgili. Sarıklı kılınan namaz sarıksız kılınan 25 namaza eşittir. Sarıklı kılınan cuma namazı da sarıksız kılınan 70 cumaya denktir. Melekler cuma namazına sarıklı olarak katışırlar ve o gün güneş batana kadar sarıklı olanlara dua ederler. Yine bu da uydurma rivayetlerden bir tanesidir. Hafız İbn Hacer bunun uydurma olduğunu bildirmiştir. Başka hadisçilerimiz de bunların sahih olmadığını ifade etmektedirler. Kardeşlerim, sarık peygamberimizin sünnetinden değildir. Bunu başka bir konuda ayrıyeten izah etmek gerekir. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Ve bu husustaki rivayetlerde sarık hakkındaki rivayetlerin hepsi de uydurma rivayetlerdir. Ve hamdüllâhirâbulâlemîn.